anlı içine daldılar. Derslerini artık kâmilen ihmal eder olmuşlardı. Mektepte bütün kurtarabildikleri vakitler bunlara sarf edilmiş oluyordu. Lisanda kuvvet aldıkça şiir lezzetine kana maz olmuşlardı. O sene imtihanlarını pek zor verdiler. Fakat bunun onlarca ne emmiyeti var? Asıl imtihandan sonra 2 ay tatile muntazırdılar. Bu 2 ay zarfında istedikleri gibi okuyacaklardı. Fakat Hey hat musibet insanları en ziyade ümide sarıldıkları hengamelerde zedelemekten haz alır. Ahmet Cemil o iki ayı Hüseyin Nazmi'nin her yaz ailesiyle gittikleri Eren köyündeki köşkünde geçirmeye hazırlanırken talih kendisi için diğer bir şey hazırlamakla meşguldü. Babası bu sırada vefat etmişti. Ahmet Cemil için bu musibet öyle bir beklenilmeyen darbeydi ki bir müddet bütün beyni donmuş gibi beht içinde kaldı. Onda şiirle uzun ihtiqal, mahriz bir hassasiyet usulüyle getirmişti. Öyle bir hassasiyet ki onunla malul olanları başkaları için anlaşıılmaz, makulliyetine kat'i hüküm verilemez. Hareketlerinde, fikirlerinde, duygularında bir büyüklük olduğuna kanaat edilir de isabetini teslime cesaret edilemez, muammalar haline getirir öyle bir hassasiyet ki bir gün hayatı bütün çirkinlikleriyle aç kalmış ailelerden gözsüz genç kızlardan beynine bir kurşun parçasıyla dağatan meyguslardan avuç açan beyaz saçlı adamlardan çocuklarını kilise kapılarına bırakan validelerden Bir şarap şişesinin yanında insanlıktan çıkmaya çalışan bedbahtlardan bütün o çirkinliklerden mürekkep gösterir, insana kaç, bu hayattan kaç der. Diğer bir gün gözlerin önüne bütün güzelliklerini döker. Bulutların arasında nazlı nazlı yüzen bir ay, türlü renklerin yangınları içinde ufuklardan çekilip giden bir güneş, etekleri denizlere dökülmüş yeşil dağlar gösterir. Sev, bu tabiatı sev der. Bir gün bahtiyar, diğer bir gün bedbaht. Bu dakikada şat, biraz sonra hazin yapar. Yahut bir anda kalbi hem neş'e hem gamla doldurur. Öyle bir hassasiyet ki bir hastalığa benzer de değildir. Ah böyle hassas olanlar, onlara kendilerini sorunuz. Marazlarını tefrih etsinler. Emin olunuz ki bu mümkün olamayacaktır. O müphem Ve müşeveş ruh bir lisanın şerhine giremez. Öyle bir şiirdir ki mahiyeti belki kıymeti zaten vazık olmamasından ibarettir. Ona bir lisan bulmak, bir suret vermek mümkün olabildiği anda o asıl şiirlikten çıkmış olur. O hasta ruh bir billur parçasıdır ki üzerine şiirin ziyası isabet etsin tahlil etmek mümkün olmayan renkler gösterir ve gözleri kamaştırır. Onların ne olduğunu anlamak için onu parlatan ziya ile kendisinin arasına elinizi koymaktan haz etmediniz. Yoksa gözünüzün önünde kalacak olan sönük, donuk bir cam parçasından başka bir şey değildir. Ahmet Cemil O musibete uğradıktan sonra bütün duygu kabiliyetleri mahvolmuşçasına camit bir nefis hükmüne girdi. Artık Leyli'yi devam edemediği mektebe yalnız gider gelirdi. Okumazdı. Hatta sevgili şairlerini, o ruhunun en samimi nedimlerini bile Ülfet-i Şaihan bulmadı. Hüseyin Nazmi'den de eskisi kadar az almıyordu. Yalnız bir şeyden haz ederdi, sükut. Evde de bu sükut hazına hürmet olunurdu. Babasının vefatından beri beyinlerinde hiç ciddi bir bahis vaki olmamıştı. Fakat bir gün geldi ki bu sükûtu bir müthiş vazifeyi iktâr etmek için validesi ihlal etmek lazım geldi. Bir akşam ona "Oğlum, seninle biraz ciddi konuşmak lazım geliyor." dedi. O vakit bu ana Ağzından çıkan her kelimeye müteakip ağlamak arzusuna mağlubiyetinden korkarak bazen köşede büzülmüş siyah maemun gözlerini annesine dikmiş bakan İkbal'e, bazen göğsü kabara kabara duran Ahmet Cemile'ye bakarak, baktıkça tıkanarak, bazen de hiçbirisine bakmaya kuvvet bulmayarak perişan bir tertibe uymaz, birbirini tutmaz, yarım yarım cümlelerle babalarından bir şey kalmadığını, kalan ufak tefeğin biraz sonra bitmek üzere olduğunu söyleyebildi. Sonra yine sustular. Bir aralık o sükûtun içinde muhtasar fakat kısalığında müthiş bir belagat gizlenen şu sual irad olundu: Ne vakit ciadetname alacaksın? Ahmet Cemil artık gözlerini kapattı. Sanki dün sütle beslediği çocuktan bugün ekmek isteyen bu ananın perişan halini görmek istemiyordu. İkbal'in üzerinden bir bulut geçen siyah gözleri indi. Bu akşam ancak bu kadar lakırdı olmuştu. Fakat birinci defa olarak ciddi bir zemin üzerinde söylenen şu birkaç söz Ahmet Cemil'i tamamen kendisine iade etmişti. Bir matemin kahrı altında ezilip kalan kalplere metanet vermek için hayat vazifelerinin hakim sedası kadar müessir şey olamaz. O geceyi Ahmet Cemil kabuslar içinde geçirdi. Ertesi gün Hüseyin Nazmi'yi bulmaya karar verdi. Eren köyüne kadar gitmek o her esrarına vakıf olan dosta bol bol derdini dökmek istedi. İnsan keder ve sevinç zamanlarında kalbinin tahammülünden fazlasını diğer hassas bir kalple taksim etmek ister. Bu öyle bir ihtiyaçtır ki hiçbir maddi fayda beklemeksizin Ahmet Cemili Hüseyin Nazmi'ye zerk ediyordu. Sabahleyin Erken kalktı, bütün beynini ezen muammaların halli çaresi, Hüseyin Nazmi'nin elindeymiş gibi gidip onu bulmakta istical gösteriyordu. Sanki oturursa geç kalacakmış gibi, vapurda bir yerde duramadı, zihninde bütün hatıralar, fikirler donmuş, yalnız bir nokta yaşıyordu. Validesiyle kardeşini yaşatmak. Fakat nasıl? Daha mektepten çıkmak için bir sene var. Üç yüz bu kadar gün ki her birini geçirebilmek için ekmek lazım. Bu ekmek sözü kalbinden soğuk bir iz bırakarak geçerdi. O ihtiyar anne, o henüz çocukluktan tamamiyle çıkmamış genç kız. Onlar daha neler isterler. Ah, onlara neler vermek isterdi ama nerede o va hastalar ki bütün o istenilecek şeyleri alsın da götürsün o iki sevgilinin önlerine döksün. Bakınız, bunlar sizin için. Evet, bunları sizin için, size ben aldım desin. Ah, o da zengin on sayısıydı. Hüseyin Azmi ne kadar mesuttu. Servet ve haysiyet sahibi bir babanın oğlu, bugün düşünmeye mecbur olmadığı gibi yarın da mâişet endişesi henüz saadet refnankı ile parlayan alnını elem çizgileriyle bozmayacak. Fakat nebeis var. Ahmet Cemil çalışmaktan kaçan o cebinlerden miydi ki, henüz hayat mübarizesine ilk hadfesini atmadan fütura mağlup olup kalsın hayatla uğraşmak bu maişet mücadelesinde o da yumruğunu sıkarak hissesini almaya çalışmak icap ediyor öyle mi niçin çalışmasın bu suallere zihnen cevap verdikçe sanki dövüşmeye hazırlanıyormuşçasına ayaklarının üstünde biraz daha metin duruyordu Halidar Paşa'dan Katara atlamak, Erenköy'e çıkmak, mevkiften epeyce uzakta olan Hüseyin Nazmi'nin havai boyalı, bahçesi demir parmaklıklı zarif köşküne kadar gelmek için geçen zaman bütün zihninin bu meşgalesine mahsur oldu. Fakat köşkün parmaklık kapısının yanındaki zili çekiciyi sırada eli mutlak hilafında titredi. Ara sıra buraya geldikçe cesaretle içeriye girmek adetiyken bugün bir fütuvet kapısının karşısında dermande bir müstedi gibi cesareti kırıldı. Birden arkadaşına yüreğinin acılarını döktükten sonra onun bir nazarla, eee ne demek istiyorsun? Para mı lazım demek isteyeceğine şüphelendi. Şu dakikada duyduğu cesaretsizlik bir türlü elindeki zili çekmeye iktidar bırakmamıştı. Geri dönmek, buradan bu güzel köşkün gözlerinin önünde servetinin bir timsali gibi yükselen bu binanın kapısından kaçmak, avdet etmek, ta o Süleymaniye'deki evce izin kucağına atılmak, babasının henüz hayalini gördüğü o köşeciye kadar giderek, ''Baba, sen bizi bırakmamalıydın.'' demek istedi. Sonra bütün şu mütalaa silsilesini bir metanet hamlesi altüst etti. Oraya para istemek için mi gelmişti? Onun istediği şey kendisini dinleyecek bir adamdan başka bir şey miydi? Zili çekti, ta Köşkün 2. katından tarrakayla bir pencerenin yeşil panjurları açıldı. Ahmet Cemil başını kaldırdı, tatlı bir çocuk sesi sordu. Siz misiniz Cemil Bey? Durun durun, kapıyı ben açayım. Abim hala uyuyor. Bu Üseyin Nazmi'nin küçük kız kardeşi Lamia idi. Ahmet Cemil'in şu kadarcıktan dostu on beş yaşını aşan çocuklarda bu kadimesi görünen bir takayyut ve tekellüf endişesini henüz Ahmet Cemil hakkında takınmaz, ona karşı hala lamea çocuk kalmıştır, perişan haliyle, henüz taranmamış saçları koştukça savrularak, açık pembe kısa esvabının etekleri uçuşarak bahçeyi geçti, selamlık kapısından, henüz başı görünen uşağı meyden bırakmayarak yetişti, parmaklığı açtı. Geldiğinize ne kadar iyi ettiniz. Ağabeyim sizi görünce şaşıracaktır. E bu sene hiç gelmediniz. İkbalin için getirmediniz. Lamia, çocukların teklifsiz görüştükleriyle bitmek tükenmek bilmeyen lakırdıcılığına serbest yeri an vermiş. Köşke gelinceye kadar lakırdısının ötesine birisine serptiği suallerin cevaplarını beklemeksizin bir dakikada on meseleye temasa vakit bulmuştu. Ahmet Cemil köşke girerken dedi ki, rica ederim benim geldiğim haber verir misiniz? Lamia, Şimdi dedi ve koşarak Ahmet Cemili yalnız bıraktı. Hüseyin Nazmi'nin odasına girince düşünmekten, yürümekten mütevellit bir ta bile hemen sandalyelerden birine oturdu. Ah! Her geldikçe Lakaidane oturduğu bu odanın bugün üzerindeki tesiri gayri kabili tahlil bir şeydi. Odanın bahçeye nazır yeşil panjurları henüz açılmamış, aralıklarından güneşin ziyası belli belirsiz süzülmüş, pencerelerin uzun koyu perdeleri yerlere dökülmüş sanki bu zulumetin ortasından fışkırarak dikilmiş korkunç heyülaalar. Odanın ötesine birisine perişan konul vermiş sandalyeler. Ta karşıda duvarın üzerinde renkleri karanlıkta dalgalanarak duran bir harita. Oda kapısının iki cenahını işgal eden yüksek, Hüseyin Nazmi'nin bir nev heves israfıyla doldurduğu kütüphaneler. Ah, o da öyle bir odaya, şöyle bir kütüphaneye, böyle kitaplara malik olabilseydi Hüseyin Nazmi'nin evinde bu his birinci defa olarak onun temiz dimağına düştü. Bir kar tabakasının saf beyazlığı üzerine düşmüş bir katre leke gibi. Kendi kendisine utandı. Bugün ihtiyaçla, maişet derdiyle ilk çerihayı almış olan bu taze kalp, şu havai boyalı köşkün, şu bahçeye nazır loş odasında mevcut olmak lazım gelen fikir sükununa, gönül rahatına, derin hayat zevkine karşı acı bir hüsran hissediyordu.